Yepyeni CHP, Nuriye Akman. 100 milyon bininci kurultayından başarıyla çıkan CHP'nin iktidara doğru şanlı yürüyüşü başladı. Partinin başına öyle bir yeni yönetim geldi ki, 6 oka oy veren milyonlarca vatandaşın yüzü güldü. Önümüzdeki genel seçimde ipi gözleyeceklerinden artık eminler. 2015 yazısından itibaren AK Parti hükümetinin ustalık dönemi sonlanacak ve yıllardır özlemle beklenen iktidarın yeni sahibi CHP olacak. Anketlere dayanmayan kesin bilgidir yani bu. Böylesine aşkla dilendirilmesinde şu hikmetli sebepler sayılabilir. 1- CHP lideriyle yeni başbakan arasında boy farkı kalmamıştır artık. Özal'da, Ecevit de boydan kısaydı ama bu başarılarına Engel olmamıştı şeklinde özetlenebilecek tarihi gerçek hatırlanarak yüreklere su serpilmiştir. 2. Kılıçdaroğlu iyi hatipliğin ille de öfkeyi en yüksek perdeden seslendirmek olmadığını öğrenmiş bulunduğundan Davutoğlu'na laf yetiştirirken bağırmayacak, her kışkırtmaya karşılık verme gereği duymayacaktır. Masaya yumruk vurma ve disiplin kararlılığı. Sadece içe dönüktür, kurultayın hoş bir anısı olarak kalmıştır ve tekrarı olmayacaktır. 3. CHP'nin yeni yönetimiyle danışmanlar, dersimli devrimci Kemal'i ufuk genişliğine yetişilemeyen proje yağmuruna tutacaklarından, artık laf ebeliği sınıfından gereksiz polemiklerle vakit kaybedilmeyecektir. Gerçi projeler kurultayda dillendirilmediğinden, ne kazanmayı sağlamış ne de kaybetmeye neden olmuştur ama olsun. Bundan sonra ülkeyi nasıl yöneteceklerine bir acele çalışıp karar vereceklerdir. 4. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılını planlayan bir vizyon belgesi hazırlanmasının eli kulağındadır. Bu çerçevede üretilen her proje A. Gerçekçi olacak B. Seçmenlerin aklını başından alacak C. Mevcut hükümeti bu bizim neden aklımıza gelmedi diye kıskandırıp yol gösterecektir. 5. Hükümetin yanlışlarına bir kez odaklanıyorsa kendi doğrularını topluma yüz kez anlatacaktır yeni CHP. Sadece hata ve günahları işaret eden değil, bunların nasıl yapılması gerektiğini bilen ve bildiren bir parti olacaktır. CHP artık bin yıl önce Kürt raporu hazırlamakla övünmeyecek, çözüm süreciyle ilgili olarak beyninin tüm hücrelerini netleştirecek ve hükümete bu konudaki çabaları dolayısıyla destek verdiği hususları açıklamaktan çekinmeyecektir. Eveleme-gebeleme dönemi sonsuza kadar bitmiştir. Partinin gece ışıkları hiç sönmeyecektir. 7. CHP bundan böyle sadece 1 Mayıs'larda yürüyüşe geçmekle kalmayacak, haftanın 7 günü 24 saat boyunca, Sol, sağ demeden ezilenlerin hakkını öylesine koruyacaktır ki, AK oy veren işçiler, köylüler, memurlar, öğrenciler, kadınlar pişmanlıktan cayır cayır yanarak kitleler halinde CHP'ye koşacaktır. Türkiye, iş kazalarındaki utanç verici şampiyonluktan kurtarılacaksa, bunda CHP'nin ısrarlı takipçiliğiyle vaatlerinin büyük bir rolü olacaktır. 8. Kılıçlar oldu 740 oyla kazandığı, ince 415 oyla kaybetti diye fitne kazanı kaynamaya devam edecek sananlar yanılmaktadır. Muhalif kanat asla ve kat'a yönetimin başarısızlığı için soteye yatmayacaktır. Taraflar seçim kazanma defi doğrultusunda kenetlenerek kıyılardan çok Anadolu'nun iç bölgelerine ve özellikle Güneydoğu'ya doğru koşmaya başlamışlardır bile. 9. Yeni CHP'liler halka tepeden bakmayı ve anlaşılmamaktan şikayet etmeyi bırakmışlardır. Her evle ve her bireyle teke tek ilişki kurmak ve nabız tutmakta uzmanlaşmışlardır. Muhabbet, soyut düzlemden somuta inilmiştir artık. 10. Yeni CHP, cefakar ve vefakar halkımızı heyecanlandıran sinelerini umutla dolduran, hayal yelkenlerini şişiren sloganlar, Afişler, şarkılar üzerinde geceli gündüzlü çalışmaktadır. Probakanda, profesyonel reklamcılara ve sanatçılara verilmeyecek denli, önemli bir iş olup, dünyanın en eski partilerinden biri olan CHP, kendi kanından ve canından en verimli ürünleri çıkararak tüm şapkaları havaya uçuracaktır. 11. Tek sorun, AK Parti'nin kemalizme sahip çıkmasıyla birlikte, CHP'nin son yıllarda Biraz esnettiği eski ideolojisine yeniden sarılıp sarılmayacağına karar vermesidir ki partinin Tuncay Özkanlı, Mehmet Bekeroğlu'lu, Enis Oğlulu yeni meclisi bunu kolaylıkla çözecektir. Şüpheye mahal yoktur.